<coughs> <coughs> her sıfatın delilini zikredeceğiz. Burada mesela Meryem suresinde diyor ki Allah Celle Celaluhu hal ta'lamu lahu semiyya. Öbür tarafta diyor ki mesela uh, İkhlas suresinde lem yelid ve lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuan ahad. Bakara suresinde Fela tecahlu lillahi endada. Ondan sonra ee, Bakara suresinin 255. ayetinde diyor ki Allah Celle Cevallah Allahü la ilahe ille el hayyul kayyum Burada Allah Celle Celaluhu yani el hayyul ay Allah Celle Celaluhu nedir? Diridir. Haydır, diridir. El kayyum ay kendiliğinden vardır. <gülüyor> tamam mı? ve e, selef çizgisinde olan alimler bu tür ayetlere dayanarak veyahut ileride gelecek hadislere dayanarak Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını ne yapıyorlar ispat ediyorlar ve demiştik ki bundan önce demiştik ki e, bazı fırkalar kim bize hatırlatacak? Geçen hafta bu Hı -hı. geçen dersimizde zikretmiştik. Demiştik ki bidaatçı fırkalar e, bu Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını inkar etme yani tatil etme konusunda e, değişik görüşlere sahipler. Örneğin o, diyelim ki ve eşariler ve maturidilerin ispat ettikleri sıfatlar hangisidir ve tatil ettikleri nedir? Yedi tane, yedi tane, tane şey var. Şey var. Kim söyleyecek? Örneğin mesela hocam diyorlar ki Allah azze ve celle görüyordu ama gözleri vardır diyemeyiz. Yok yani hangi sıfatlardır? İspat ettikleri sıfatlar. İşte Allah'ın basir sıfatını evet. tevil yaparak tatil ediyorlar etkisiz hale getiriyorum. Hmm. Mesela, işte görüyordur ama gözleri vardır diyemeyiz. Biz gözleri vardır desek o zaman insanın da gözleri vardır diyorlar. O zaman biz Allah'ı insana benzetmiş oluz diyorlar. Diğer ondan sonra diğer sıfat sıfatı, irade sıfatı, ilim sıfatı sefi, basir semiye basir kudret, ve kelam. Kudret, kelam sıfatlarını evet. evet. Yani e, eşariler ve mağturi diler biliyorsunuz. Allah Celle, Celle bütün isimlerini kabul ediyorlar. Tamam mı? <gülüyor> Ancak Allah Celle Cem bütün yani bütün sıfatların, haberi sıfatlar, örneğin bazı fili sıfatlar, tamam mı? Ve e, haberi sıfatlar yani Allah Celle Cem zatî sıfatlar hakkında bazı sıfatların ne yapıyorlar, inkar ediyorlar ama ispat ettikleri bu yedi tane sıfat geçen hafta ne demiştik demiştik ki bu ispat ettikleri yedi tane sıfat bile insanlarla müşterektir. Öyle değil mi? Onlar neden Allah Celle Can sıfatların birçoğunu inkar ettiler? İnsanların veyahut hatta mahlukatın sıfatlarıyla sıfatlarına benzediği için. Alimler diyorlar ki, selef çizgisinde olan imamlar veyahut da ilim talebeleri diyorlar ki, yani siz bundan kaçındığınız için tatil ettiniz. Peki sizin ispat ettiğiniz sıfatlar da insanlarla veyahut da mahlukatla müşterektir. Mesela, hay. Değil mi? Allah Celle Celaluhu haydir, ey diridir. Peki, insanlar da haydir veyahutta da mahlukat da haydir. Onlar da diridir. Öbür tarafta mesela, irade. Allah Celle Celaluhu'nun iradesi var, insanların da iradesi var. Öyle değil mi? Allah Celle Celaluhu konuşuyor, insanlar da konuşuyor. Allah Celle Celaluhu kudrete sahiptir, insanlar da bir kudrete sahiptirler. Allah Celle Celaluhu görüyor, ey basarı var, ey insanları da görüyor, tamam mı? Veyahut işitiyor, insanlar da işitiyor. Bütün bu ispat ettikleri yedi tene sıfat, bakıyoruz ki bu insanların sıfatlarıyla nedir? Müşterektir. Peki demek ki burada çelişiyorlar. O zaman siz bunları ispat ettiğiniz gibi, o inkar ettiğiniz veya da tatil, hani demiştik ki ya tatil inkar, aslında inkar demektir o tatil ettiğini sıfatlarda da o şekilde kabul etseydiniz ve Allah Celle Celaluhu'nun şanına layık bir şekilde tamam mı? Layık bir şekilde olduğunu kabul etseydiniz. Bunun gibi böylece ehl Sünnet ve Cemaat'ın görüşleriyle ortak bir görüş edilmiş olursunuz. Dolayısıyla onun için Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Eşhariler ve Mahtur edilir. Bu konuda onların sünni, e, sünni olmadıklarını veyahut da ehl Sünnet ve Cemaat'tan olmadıklarını ne yapıyorlar? İspat ediyorlar. Ve burada e, mesela Huval Gafur Rahim. Tahrim Suresi'nin ikinci ayetinde ve Kadir Rum Suresi'nin e, 54. ayeti ve Basir Şura 15. ve Hakim İbrahim Dert yani bu şekilde ne yapıyor? Burada İmam İbn Teymiye rahimeullah bütün bu saydıkları sıfat ve isimlerin tek tek ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetten delil getiriyor. Yani demek ki boşuna konuşmuyorlar. Ve biz bundan önce demiştik ki e, Selefin çizgisini ilk konuşan yani dört imamdan sonra kimdi demiştik? İmam -e Öntemiye Rahimahullah. Bu çağda da kimdir? İmam Elbani demiştik. Rahimahullah. Ve burada Ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz zaman tabi bu konuda gerçekten eşariler Ehli Sünnet ve Cemaat'tan saymıyorlar. Tamam mı? Yani bazı hususi İsim ve sıfatlarında ne yapmıyorlar saymıyorlar. Ama demiştik ki genel olarak Ehli Sünnet ve Cemaat'tan sayırlar. Öbür tarafta demiştik ki Mu'tezileler. Mu'tezili Mu'tezile fırkası Allah Celle bütün isimlerini kabul ediyorlar ama bütün sıfatlarını tahtil ediyorlar. Mu'tezile şey cehmiye. Ve, ha, bu Mu'tezile. Mu'tezile fırkası Allah Celle Celle'nin Celle Celle bütün yani. isimlerini kabul ediyorlar. Evet. Ama bütün sıfatlarını sıfatları yapıyorlar. Taatil ediyorlar. Ey inkar ediyorlar. Cehmiye fırkası <gülüyor> ise Allah Celle Celle'nin bütün isim ve sıfatlarını <gülüyor> inkar ediyorlar. Ey taatil ediyorlar. <gülüyor> ve bu tatil taatil veyahut da inkar. Sırf insanlarla veyahut da mahlukatlarla tamam mı? Ortak isim oluşturduğu için. Ve burada eşanilerin ve mahtur ispat ettiği isim ve sıfatlarda veya sıfatlardaki şeyi söylediğimiz gibi orada da ne yapıyor? Ediyor. Burada şimdi diyor ki biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu bir zatî sıfatları var, bir de sübûtî sıfatları var. Bu sıfatlar kendi aralarında ayrılıyor tabi. Fili sıfatlar var, zatî sıfatlar var. Firi sıfatlar ay Allah Celle Celaluhu'nun yaptığı sıfatlar. Burada mesela örneğin El-Evvaliyye Tamam mı? el ay birincilik. Burada sıfatun zâtiye azze ve cel. Ve bu el de neye geliyor? Min ismi El-Evval. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz ilktir ve sondur. Yani ilktir derken ey ondan hiç ondan önce hiçbir şey olmadığı gibi onunla beraber hiçbir şey de yoktu. Tamam mı? Ondan sonra el-akhir aynı şekilde Allah Celle Celaluhu ey her şey kum feyekun yok olduktan sonra yine Allah Celle Celaluhu nedir? Allah Celle Celaluhu bakidir. Ve burada e, hadis suresinin üçüncü ayetinde Dirki هو الاول ور اخر burada هو الاخر al burada alawaliya zikri derken delil olarak neyi getirmiş? Hadid suresinin 3. ayetini getirmiş. Dirki ki, الاول اي o ilktir. Ve ilktir derken biliyorsunuz sayı itibarıyla bir dediğimiz zaman ikincisi var değil mi? Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi ve bu şekilde. Onun için bazı bazı davetçiler bazı davetçiler Allah Celle Celaluhu'nun e, tevhidi belirtirken diyor ki Allah birdir. Do doğrusu evet Allah birdir ama birle de e, birle yetinmek doğru değildir. Değil Ey de. birliğinde tektir demek lazım. Ey O ifadeyi kullanmak lazım. Çünkü bir derken o zaman birin ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, beşincisi var bu şekilde sayı devam ediyor. O zaman Allah Celle Celaluhu birdir <gülüyor> ve birliğinde tektir. Tek ile bir manası ayrıdır. Tek ey kesinlikle ondan önce ve ondan sonrası yok demektir. Tamam mı? Bir o zaman birinden sonra ne olur? İkinci, üçüncüsü, dördüncüsü. Yani Allah Celle Celaluhu birdir ama birliğinde tektir birdir ama birliğinde tektir. İşte burada Allah Celle Celaluhu'nun <gülüyor> el evvelü derken ey varlığında tektir. Onunla beraber kesinlikle ondan önce ve onunla beraber bir şey olmadığı gibi en son kıyamet koptuktan sonra, ey her şey yok olduktan sonra da onunla beraber hiçbir şey olmayacaktır kendisinden başka. Dolayısıyla <gülüyor> Allah Celle Celaluhu ilk olduğu gibi gibi tamam mı? Allah Celle Celaluhu aynı zamanda her şey yok olduktan sonra yine başlangıçta ilk olduğu gibi sonda da kendisi nedir? En sondur. Ey onunla beraber hiçbir şey olmayacak. Ve her şey yok ettikten sonra tamam mı? Allah tabi Celle Celaluhu biliyorsunuz o kıyamet konusunda zikredilecek. Tekrar bu sefer her şeyi ne yapıyor? tekrar yeniden dilediği gibi yaratıyor. <gülüyor> evet işte bu e, hadis suresinde Allah Celle Celaluhu'nun buradaki sıfatı ne yapıyor? Hadis suresinde ispat ediyor. İkinci sıfat ise <gülüyor> El-İtiyanü Vel-Meci Buradaki El-İtiyanü Vel-Meci birincisi neydi? Birincisi zatî sıfattı. Burada nedir? Burada fiili sıfat el etian ay Allah celle celaluhu gelecektir ve el meci tam etian ile meci aynı ma manayı taşıyor. ca ate ate demek geldi. ca geldi. Diyor ki sıfat sıfatain fi'l e, fi'liyan sabitatan bil kitab ve sünne. Bu iki sıfat veyahut yahutta, eş anlamlı olan bu sıfat kitap ve sünnet ile sabittir. <gülüyor> Bakara suresinin 210. ayetinde Allah Celle Celle buyuruyor ki Hel yanzuruna illa en ye'tiyahumullah Tamam mı? Bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu'nun tamam mı? Kıyamet koptuktan sonra ne yapıyor? insanlar arasında daha doğrusu mahlukat arasında hükmetmek için ne yapacaktır? Allah Celle Celaluhu gelecektir. Öbür tarafta En'am suresinin 158. ayetinde yine delil olarak sunuyor. Diyor ki, He'l yandırûna illâ ente'tiyahumul melâiketü au ye'tiye rabbuk. Tamam mı? Au rabbuk. Tamam mı? Dolayısıyla bu iki ayette, 3. ayet ise El-Fecir suresinin 22. ayetinde diyor ki, Ve ca'a rabbuka vel melekû saffen saffe o zaman bu ayet, üç tane ayet ile Allah Celle Celaluhu'nun öbür dünyada kıyamet koptuktan sonra insanlar ve mahlukat arasında e, hükmetmek için ne yapacak? Gelecektir. Buradaki geliş nedir? Kaidemiz neydi? Kaidemiz keyfiyet kesinlikle Allah Celle Celaluhu'nun keyfiyetini belirtmediği bir şey Müslümanlar o keyfiyete bir keyfiyet vermek kesinlikle nedir? Caiz değildir. Ey şanına layık bir şekilde gelir. Tıpkı şanına layık bir şekilde göğün üzerine nasıl yükseldiyse ey arşın üzerinde burada da şanına layık bir şekilde nedir? Allah Celle Celaluhu gelecektir. Yani burada İmam Bün Tehmiye'nin söylediği gibi Rahimeullah tekif yapmadan, temsil yapmadan, teşbih yapmadan, tatil yapmadan ne yapıyorlar? Allah Celle Celaluhu'nun bu sıfatları onun şanına layık bir şekilde ispat ediyorlar. Anlaşıldı mı? Bu ayetlerde demek ki 3 tane ayet ile Allah Celle Celaluhu'nun geleceği nedir? Ne yapıyor? İspat ediyor. Hadis-i şerifte de diyor ki: Hadis-i Buhari radıyallahu anhu marfu'an ve enta qarraba ilayya zira'an taqarrabtu ileyhi ba'an ve in atani yamshi ataytuhu ve in atani yamshi bana yürüyerek yaklaşırsa ben O'na koşarak O'na yaklaşırım. Ve diyeceksin ki Nasıl El-Hervale Nerede Hervale yapıyoruz biz Müslümanlar? Safa ile Merva Arasında. Biliyorsunuz Hervale böyle Adımları daha hızlaştır. Yani tam %100 koşmak değil. Tamam mı? %100 koşmak değil %100 yürümek de değil. İkisinin arasında Böyle omuzları sallayarak Yani Hervale yapmak. Ama diyeceksin ki Burada Efendim Allah Celle Celaluhu böyle bir mi yapıyor. Haşa ve kelle. Allah Celle Celaluhu'nun buradaki harvale hadisinden ehli sünnet ve cemaat onun geleceğini ne yapıyorlar? İspat ediyorlar. Ancak kesinlikle takyif, temsil, teşbih veya ta'til yapmıyorlar. Burada sıfatı ne yapıyorlar? İspat ediyorlar. Ama kesinlikle şekil veya şemallık veya huttan asıllık diye bir şeye değinmiyorlar. Niçin? Allah Celle Celaluhu bu konuyla ilgili nasıl harvala yaptığını, nasıl geldiğini veyahut da nasıl arşın üzerine yükseldiğini bu konuda keyfiyete değinmediği için <gülüyor> Müslümanların veyahut da Müslümanın bu konuda tekiyif veyahut temsil veyahut da teşbih veyahut da tatil yapması kesinlikle caiz değildir. Tatil nedir? Tatil inkarın ta kendisidir. Tamam mı? Yok, Ve bunları ne yapmıştık? Anlatmıştık. Tekhifi, temsili, anlatmıştım. Ve bu hadisi Ravahu Muslim, tamam mı? 2675 nolu. İmam Müslim rivayet ettiği hadiste. İkinci hadisi de diyor ki: Hadisu bi Saidin el-Hudr radıyallahu anhu ruya "Kala feyatīhim el-Cebbâr." kimdir? Ey Allah celle celaluhu. Burada el-Cebbâr biliyorsunuz isimdir. Ve bu isimden muştak olan sıfat nedir? Ey Gücünde ve, kudu, gücünde ve kudretinde sonsuz olan Allah Celle Celaluhu. Ey gücünde ve kuvvet ve kuvvetinde hiç kimsenin, hiç kimsenin olmadığı ve gücünde ve kud, kudretinde sonsuz manada güce ve kudrete sahiptir. Dolayısıyla burada feyetihumul cebbar. Abu Said al hudri bu hadiste Demek ki el-Cebbar ey Allah Celle Celaluhu hani orada diyor ki Rahman alal isim zikrediliyor. Er Rahman aynı zamanda kimdir? Allah Celle Celalü'n kendisidir. Burada da El Cabbar isimdir ama kim kastediliyor? Ey Allah Celle Celaluhu kastediyor. Fiyequl unensur <gülüyor> feyequl ene <Ondan> rabbukum. <sonra feyakul> Allah Celle Celaluhu şanına layık bir şekilde geliyor diyor ki işte ben sizin Rabbinizim. Tamam mı? Dolayısıyla bu iki hadiste de yani Kur'an'da ispat ettiği gibi üç ayetin üç ayet ile hadiste de Ebu Hurayra ile Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhuma rivayet ettikleri bu hadiste de Allah celle celaluhu'nun gerçekten hakiki manada Allah celle celaluhu'nun geleceği veya hutta e, harwala edeceği tamam mı ancak bütün bunlarda e, dediğimiz gibi ee, ne yapılmayacak? Tekif, temsil, teşbih veyahut da tatil yapılmayacak sıfatlar olduğu, bir, olduğu gibi, hakiki manada kabul edilecek. Onun şanına layık bir şekilde. Öbür tarafta mesela ee, El-Nuzul. Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz gecenin üçte birinden sonra ne yapıyor Allah Celle <gülüyor> Celaluhu? Şanına layık bir şekilde eee Dünya, dünya göğüne ne yapıyor? İniyor. Ve yine burada nasıl arşa yükseldiği zaman yine burada tekif yapılmayacağı gibi temsil, teşbih, tatil Nüzulde de kesinlikle tekif, temsil, teşbih, tatil yapılmayacağım. Orada şanına layık bir şekilde arşın üzerine yükseldi. Burada da şanına layık bir şekilde dünya göğüne iniyor. Yok mu bana istiğfar eden töbesini kabul edeyim. Bu gibi... Ne da dua eden duasını kabul edeyim gibisi. Üçüncü sıfat ise el-icabe. Bu da fiili bir sıfattır. Diyor ki, sıfatun fiiliyetun thabitetun lillahi subhanehu ta'ala bil kitabı ve sünnet. Ey, buradaki icabe ey Allah Celle Celaluhu nedir? Mücibtir. Ey insanların duasını işiten ve kabul edendir. Burada Allah Celle Celaluhu duayı, duayı isticabe ediyor, kabul ediyor demek. Demek ki işitiyor Allah Celle Celaluhu. Ve burada bu ayetten, ey bu sıfattan Allah Celle Celaluhu'nun işittiği ne yapılıyor? İspat ediliyor. Çünkü sen işitmediğin bir şeyi nasıl kabul edeceksin? İşitmediğin bir şeyi nasıl isticabe edeceksin? İşitiyorsan isticabe ediyorsun değil mi? Demek ki İnsanlar Allah'a dua ederken Allah Celle Celaluhu o dua ettikleri duaları işitiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Kabul ediyor. Ve burada daha önceden bu duanın kabul olup nasıl olup olmayacağına değinmiştik. Aranızda hatırlayan var mı? <gülüyor> Biliyoruz hani Allah Celle Celaluhu yani Müslümanların yaptıkları dua üç Merhala üzerinde kabul ediliyor. Ya kabul eder, Hı? yahut da onu kabul etmeye, onun e, onun yerine onun bir sıkıntısını veyahut bir belayı ondan kaldırır eh veyahut da ahirete sıkılıp evet. ona sevap olarak eh sent, Evet. veyahut da tam zamanında kabul eder, isticabe eder. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun hükmetine uygun olup, kendisi o yapmış olduğu duanın o kişi için nerede yararlı olup olmadığını Allah Celle Celaluhu bildiği için Bazen aniden duasını kabul ediyor, bazen o duayı o an için kabul etmiyor. Yani nasıl kabul etmiyor? Ey, o an için kabul etmiyor yani o an için. Ama o duanın yerine yine kabul ediyor, Ey, isticabe ediyor ama istediği şekilde değil de başka bir şekilde Allah Celle Celaluhu o, duası, o kişinin duasını kabul ediyor. Nasıl? O kişiyi o duanın yerine mesela büyük bir musibetten kurtarıyor. Veyahut da Allah Celle Celaluhu o yapmış olduğu an o yapmış olduğu duanın karşılığı öbür dünyaya kaldırarak öbür dünyada onun günahlarına kefaret etmesi için. Demek ki her üç merhalede de ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? Celle... Duayı kabul ediyor. Evet. Bir kısım duayı o an için kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu o kişi için, o an için, o dua onun için, yararlı olduğu için, o an için kabul ediyor onu. Yani istediği yüzde yüz aynen istediği gibi oluyor. Ama diğer Diğeri o an için değil de onun üzerinden daha başka yani ey, o istediği duadan daha büyük bir musibetten hastalıktan şundan bundan ne yapıyor? Telafi ediyor. Demek ki her üç şeyde de kabul ediyor. Dolayısıyla burada el icabe Ey Allah Celle Celaluhu demek ki ne yapıyor? İşittiğini icabet ediyor. Ey kabul ediyor. Ha O zaman bu bu suffattan aynı zamanda anlaşılıyor ki hani ayetlerdeyse ki şey ve huves basir oradaki ayetten es işitiyor buradan da icap eden icap eden mesen e, kabul etmek işit bir insan işitmediği bir şeyi nasıl kabul edebilir öyle ya o zaman demek ki hakikaten Allah celle celalü hakiki manada insanların konuştuklarını insanların yaptıkları duaları işitiyor ve ondan sonra hikmetine uygun bir şekilde o duanın ne zaman, ne şekilde veyahut da nasıl bir vakitte kabul edeceğini hikmetine uygun ne yapıyor? Kabul ediyor. Buradaki icab-ı bu sıfatın Allah Celle Celaluhu'nun sıfatı olduğuna dair ve fiili bir sıfattır dikkat ediyorsanız bu tür sıfatlar kesinlikle eşhaniler, mahturidiler bunları kabul etmiyorlar. Tamam mı? Bunları kabul etmiyorlar. Burada bütün sıfatları burada ne yapıyorlar? Tatil ediyorlar. Kavluhu Teala, El-İmran Suresinin 195. ayetinde diyor ki lahum Rabbuhum Ey Allah Celle Celaluhu yani onların Rableri, onların yapmış oldukları duayı ne yaptı? Kabul etti, ey isticabe etti. Demek ki onların söylediklerini işitti, ondan sonra kabul etti. Ve biliyorsunuz, insan diliyle konuşmakla değil insan kalbinde geçirdiği şeyleri bile Allah Celle, Celle ne yapıyor? İşitiyor. Yani konuşmazsa bile kalbinde tuttuğu herhangi bir şeyi Allah Celle Celaluhu o kişinin kalbinde neyin geç neyi geçirdiğini ne yapıyor? İşitiyor. Onun için bazı ehli tarikat şeyhleri veyahut da müritler ehli tarikatın şeyhlerinin kişilerin kalplerinde tuttuklarını, bildiklerini diye iddia ediyorlar. Ve bu iddiada bulundukları zaman, her ve kelle burada o şeyhi Allah'la beraber eşit manada kabul etmiş oluyorlar. Allah korusun. Bunu eğer hakikaten, kasdan ve inaden bunu yapıyorlarsa gerçekten bu küfrün ta kendisidir. Ama biz gene hüsnüniyet yapıyoruz. Diyoruz ki onlar o şekilde değil de tamam mı? biz diyor biz tevil yapıyoruz diyoruz ki üstün niyette de niyet yaparak diyoruz ki onlar öyle değil de tamam mı Ey tahmin ediyor o kişinin ne yaptığını tahmin ediyor diye şey yapıyoruz çünkü biz onlara karşı hüsnüniyet besliyoruz onların bizlere karşı keşke onların veyahut da keşke hani, e, hani keşke kelimesi her ne kadar e, müstakbele doğru kullanmak caiz değilse de, veyahut da geçmişe doğru burada yani diyoruz ki keşke hakka uyup da e, selef çizgisinde olan alimlerin hakkında böyle bizim onlara karşı e, hüsn-i zan beslediğimiz gibi onlar da e, bu çizgide olan insanlara hüsn zan besleselerdi. Evet. <gülüyor> Hud suresinin 61. ayetinde yine Allah diyor ki inne Rabbi qaribun mucib Ey Allah Celle Celaluhu kişiden çok yakın. Çok yakın. Tamam mı? Veyahut da pek yakın olduğu gibi aynı zamanda nedir? Muciptir. Ey duaları kabul edendir. Ondan sonra Bakara Suresi'nin 186. ayetinde yine zikrediyor. Diyor ki: "Ve izaeselaka ibadun anni fe inni Tamam mı? davet-i da'i. Burada Allah Celle Celaluhu yani Aleyhisselam e, hitap ederek diyor ki: yani benim kullarım beni sana soracak olarsa, dey ki Allah Celle Celaluhu nedir? Size pek yakındır. Mhm. Ve buradaki size pek yakındır demek bizzat zatıyla bizimle beraber değil, ey ilmiyle, sıfatlarıyla bizimle beraberdir. Tamam mı? Tamam mı? Ve huve ma'akum eyneme kuntum ayeti kerimesi. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Buradaki ve huve ma'akum eyneme kuntum demek, ey zatıyla sizinle beraber değil, sıfatlarıyla, tamam mı? ilmiyle ve sıfatlarıyla sizinle beraberdir. Yoksa haşe ve kelle vücutçular, vahdetül vücutçuların söyledikleri gibi, tamam mı? Allah Celle Celaluhu iştahakişiyle beraber sen buradasın, Allah Celle Celaluhu bizzat seninle beraberdir diyorlar. Haşe ve kelle hamama gittin, tuvalete gittin, seninle beraberdir. Ya yani nereye gidersen git, seninle beraberdir. Tabi ki bu, bu akide küfrün ta kendisidir. Ancak bu akidede olan bir kişi, belli bir kişi, muayyen bir kişi olduğu zaman biz veyahut da selef çizgisinde olan alimler o muayyen olan kişiyi tekfir etmezler. Hücceti oluşturduktan sonra tekfir ederler. Ee, arada bir bu tür şeylere değiniyoruz ki e, ki bizim zıttımız olan insanların selef çizgisinde olan şahısların e, şahısların tekfirci ve ota tekfircilikle itham etmemeleri için arada bir dile getiriyoruz. Selef çizgisinde olan alimler ve ota da imamlar daha önceden dediğimiz gibi genel manada küfrü itlak ederler ama muayyen bir kişiye kesinlikle muayyen bir kişiyi tekfir etmezler. Ve bundan önceki derslerimizde bunu ne yapmıştık? Bunu delillerle beyan etmiştik. Evet. Ve dikkat ediyorsanız burada Allah Celle Celaluhu şu üç ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu'nun mucib ey kabul eder. İnsanlar kabul ediyor. insanlar işitiyor ve kabul ediyor. E Allah Celle Celaluhu işitiyor ve kabul ediyor. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun işitmesiyle insanların işitmesi ve da onun kabulüyle ve insanların kabulü arasında nedir? Fark vardır. Ey insanların sıfatları kendilerine layık. Allah Celle sıfatlarının kendine layık yani şana layık bir şekilde. Daha doğrusu insanlar arasında şahısıyla şahıs arasında sıfatları bir değildir. Nasıl Muhammed ile Hüseyin'in sıfatları birbirine değişmiyorsa, benzemiyorsa tamam mı? Tabii ki insanların Allah Celle C'nin sıfatlarına benzemesi çok daha nedir? Çok daha evladır. <gülüyor> İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste tabii ki orada ayetlerle tespit ediyor. Burada da sünnetten İmam Müslim rivayetli hadiste diyor ki La yezalu yüstecabu lil abdi ma lem yed'u bi itmin kul. Bu kul ister kadın olsun ister erkek olsun. Tamam mı? Yani haddını aşarak dua ederken haddını aşarak haddını aşarak olmayacak bir şey istemediği müddetçe o yapmış olduğu dua ne yapıyor? Allah Celle, Celle mutlak manada kabul ediyor. Ve bunu i̇sim. her üçünü de ne yapmıştık anlatmıştık. Orada isim kötülük değil mi? Efendim, kötülük değil mi? isim. Günah. Günah isim. İsim değil, isim değil. İsim belki yani Ben yani günah hatta. olarak. He. Günah bir şey istemedik müddetçe. Ona... Yok, yok. Bazen bazı şahıslar mesela diyorum diyor ki mesela ya Rabbi sen mesela bir kişi hani onunla hakkını yemiş ve ona haksızlık yapmış tamam mı? Yani diyelim ki senin 10 bin liranın parayı yemiş. Diyor ki Ya Rabbi sen bu adamı pırın parça yap. Haddini aştı bu duada. Yani bu adam senin bir on bin liranın yediye diye. Sen niçin bu adamın bütün pırın parça olması için be dua ediyorsun? Yazık. Aşır bir husus. Çünkü sen burada haddini aştın. Sayı Sayılıyor mu burada? Muhtedil bir Müslüman duasında bile muhtedil olması gerekiyor. Nasıl dua yapacağını da bilmesi gerekiyor. Tamam mı? Bu insan pırın parça olduğu zaman arkasında çocuklar var, arkasında babası var, annesi var, beslediği insanlar var, belki beslediği yetimler var. Tamam mı? Yani nice şey bir on bin lira için bu adamın bütün ailesini pırın parça ediyor. İşte burada nedir? Bu dua gerçekten haddini aşarak günah sayılır burada haddini aşmış. Tabii ki bu büyük bir günahtır. Aynı zamanda haksız yere haksız yere haddı aşarak bir dua yapmış. İşte Allah Celle Celaluhu böylesi duaları ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu dua o kişinin ona zulmettiği ettiği o da ondan aldığı o da yaptığı haksızlığa karşı tam eşit bir dua veya bir istek değildir. Böyle bir istek, eşit bir istek olmadığı için Allah Celle Celaluhu böylesi su ne yapmaz? Kabul etmez. Evet. Dördüncü sıfat. El-İhata. Allah Celle Celaluhu her şeyi kuşatmış. Bir insan bir insan bakışı açısı ile tamam mı bir şeyi ihata edebilir. Örneğin 20 kilometre 20 20 kilometre kare civarında ne yapıyor? Kişi ne yapıyor? Görebiliyor. Ve kendi gücü altında da tutabilir. Mesela bir devlet Cumhurbaşkanı veyahutta Cumhurbaşkanı ile onun yardımcısı başbakan ve da askeriye şunlar bunlar yani devletin kurucuları o devlet ne yapıyor kendi coğrafyasını ne yapıyor kuşatmıştır ve bu coğrafyadan ister kuzeyinden güneyinden efendim e, batısından doğusunda ne yapıyor burada bütün şeyleriyle polisleriyle istihbaratlarıyla memleyle şunlarıyla bunlarıyla aletleriyle ne yapıyorlar kuşatmışlardır ama yani insan da bir kuşattığı bir şey vardır Tamam mı? İster kendi çapında olsun, kendi evinde olsun, ister bakış açısıyla olsun, ister gücüyle olsun. O zaman insanın bakışı varsa, ihata edicisi, ediciliği varsa Allah Celle Celaluhu'da ne yapıyor? Her şeyi ihata ediyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun ihatası kuşatması ile insanların kuşatması bir değildir. Dolayısıyla buradaki kuşatma ve da ihata, Allah'ın şanına layık bir şekilde olduğu gibi insanın ihatası ve kuşatması da insanın şanına layık bir şekilde nedir? Sıfata sahiptir. O zaman her ne kadar bu sıfatlarda, bundan önceki sıfatlar ile ve şimdiki yotta, ileride anlatacağımız sıfatlarda her ne kadar isimlerde benzerlik varsa da tamam mı? Kesinlikle kesinlikle keyfiyet bakımından hiçbir sıfat birbirine ne yapmaz? Ey insanın sıfatıyla veyahut da Allah'ın sıfatı arasında kesinlikle birbirine benzemez. Ancak isimlerde benzetme vardır. Allah görüyor Celle Celaluhu insan da görüyor. Burada nedir? Burada isimlerde benzetme var. Görüyor görüyor ama Allah Celle Celaluhu görüş, bakış açısıyla insanın bakış açısı arasında yani fark var. Eşit değildir. Daha doğrusu insanlar arasında bile fark var. Bir adam Mesela on bin kilometreye görüyor. Diğer bir adam 5.000 metre görüyor. Biri 1 metre görüyor, 500 görüyor ve bakıyorsun ki bazıları belki 3 metreye kadar belli bir yaştan sonra 3 metreye kadar da görmüyor. O da insan görüyor, bu da insan görüyor. Birisi 10 km, 10.000 kilometre görüyor. Birisi 3 kilometreden, birisi 1000 kilometreden, birisi 100 metreden, birisi 2 metreden, birisi 3 metreden. Ama hepsi görüyor. Ama her ne kadar burada isimlendirmede Benzerlik varsa da, tamam mı, ee, keyfiyette kesinlikle benzerlik yoktur. Herkesin sıfatı kendini şana layık bir şekilde sıfata sahiptir. <gülüyor> Öbür tarafta el-ahad. Yusuf Allah Azze ve Celle bi el-ahad ve huve ismun lehu Subhanahu ve Taala. Ay Allah Celle جل nedir? Ahad. Buradaki el-ahad ey birdir ve birliğinde tektir. Ve buradaki el ahad nedir? Buradaki sıfat nedir? Bu sıfat zatî sıfattır. Bu sıfat nedir? Zatî sıfattır. Ve İhlas suresinde Allah Celle'ye diyor ki Kul huvallahu ahad De ki Allah birdir ve birliğinde tektir. Tamam mı? Hadisi Kudsi'de İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki: "Ve anallahü'l-Ehad's-Samet." Ben diyor, ben Allah'ın ta kendisiyim, tamam mı? Ve eee birliğimde tekim. As-Samad. As-Samad'ı biz daha önceden ki daha önceden anlatmıştık. Kim bize hatırlatacağım? As-Samad herkes ona ihtiyacı olup kimsenin ona ihtiyacı olmuyor. Ah, Sen. Yani ee, bütün mahlukat Allah Celle Celaluhu'ya nedir? Muhtaçtırlar. Mühtaç. Ama Allah Celle Celaluhu hiç kimseye muhtaç değildir. Yani Allah Celle Celaluhu her ne kadar insanlardan veyahut da cinlerden veyahut da meleklerden kulluk istemişse de hiçbir zaman bu varlıkların veyahut da bu mahlukatın kulluklarına ihtiyacı yoktur. Kesinlikle. Ama Allah Celle Celaluhu hikmetine uygun bu varlıkları şu kainatı yaratıp şu kainattan da istifade eden bu mahlukat bunları yaratan Allah Celle Celaluhu ne yapmaları gerekiyor? İbadet, kulluk etmeleri gerekiyor. Ve buradaki kulluk ve ibadet Allah Celle Celaluhu'nun muradına ve aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde olması gerekiyor. İsimli sıfatlarda olsun akide inancında olsun veyahut da olsun, amelde olsun, ne olursa olsun buradaki inanç, yani akide yine Allah Celle Celaluhu'nun isteği veya ve Vesselam'ın sünnetine uygun olması gerekiyor. Demin ki bu saydığımız sıfatlar mesela. Buradaki sıfatları kabul ederken Allah Celle Celaluhu'nun dilediği ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde. Niçin ve Vesselam'ın sünnetine uygun? Ey burada Ali Satt ve sünneti Allah Celle Celaluhu'nun tafsilatlı bir şekilde zikretmediği şeyleri Allah Celle Celaluhu başka bir vahiy kısmıyla ay sünnet ile Ali Satt ve Selam'a Kur'an'da tafsilatlı bir şekilde tarif edilmeyen şeyleri sünnete ne yapıyor? Tarif ediyor. Bazen bakıyorsun ki bazı sıfatlar mesela Kur'an-ı Kerim'den bazı sıfatlar Kur'an-ı Kerim'den delil yok. Nereden delil getiriyorlar alimler? Sünnetten getiriyorlar. Dolayısıyla sünnet Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Evet. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ve bu hadisin de e, sahih olduğuna dair İmam Elbani Rahimahullah İmirde Ahmet, Ahmet Şakir Rahimahullah bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Diyor ki, e ee, hadis-i Buhari'de Radiyallahu anhu an-ne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semi'a raculan yaquul ve selam bir kişinin şöyle söylediğini duydu diyor. Allahumma inni es'eluke anni eshhedu annaka anta Allah la ilahe el-ehad es Bir kişinin böyle bir dua yaptığını, böyle bir dua e, yaptığını duyuyor. Ali Sadık diyor ki işte bu Allah celle celaluhu'nun azam ismiyle ne yaptı dua etti. Ve dikkat ediyorsanız bu hadiste Allah celle celaluhu'nun ehad olduğunu, ey bir ve birliğinde tek olduğuna dair ne yapıyor burada? Hadiste de ispat ediyor. Oh. Ve buradaki e, buradaki sıfat nedir demiştik? Zati sıfattır. Ehad Zatî sıfattır. Ondan önceki hadi sıfatları ise hepsi neydi? E, fiili sıfatlardır. Evet. Ferdus Samet diye geçiyor mu da o adam? Evet var. Ferdus Samet de var. Ferd'den kasıt Ferd, nedir? Ferd değil. Ile. Ferd. Samad. Ferd. Fard. Fard mı? Fard değil. Ferd. Del ile. Ferd. Elferdus Samet. Elfard. Fard, farz anlamına gelir. Ferd ne demek? Bitiyor sonra mu? He. Sorular ağabey. Tabii. Bu da Allah-u Teala. Bu da Allah-u Teala. Bu demek, yani farz Teala. bir şey Allah-u Teala. Bu da Allah-u Teala. Bu da Allah-u Teala. Bu da Allah-u da yani bir demek istiyor. Veyahutta bazen yine Neş kabilesinin ee, lügatında var diyor ki: "Ha darajun Yani tektir. Tamam. Veyahutta mufradun gibi dolayısıyla fert ile ferd arasında fark var. Tek fert olsun. He. yani orada el-Ahad karşılığı aynı zamanda nedir? Ferttir. Ey yine birliğinde tek olduğu gibi Orada diyor ki, ''Ferdün ey yine birliğinde tektir.'' E, bütün sıfatlarında kesinlikle benzeri yoktur, isimlerinde de benzeri yoktur. O e, herkesin kendine göre sıfatı nedir? Hayır. Bir soru, bir soru var, ''Rahman Allah'ın ismi midir yoksa kendisi mi der?'' Bir soru soru. Allah Celle Rahman, Allah Celle Celaluhu'nun biliyorsunuz, ''Ar -Rahman'dan kasıt, ''Ey Allah Celle Celaluhu'' tıp, Oradaki ayette ''El ayeti gibi. Tamam mı? Ee, aynı zamanda isimdir ve bu isimden al da neye muhtaq oluyor? Rahmet sıfatı muştak oluyor ve ileride derslerimizde inşallah zikredeceğiz. İsimlerden sıfatlar muştak olur ama sıfatlardan isim muştak olunmaz. Tamam mı? O inşallah önümüzde böyle zamanla anlatacağız. Yani. Ar-Rahman Allah Celle Celaluhu'nun kendisi olduğu gibi aynı zamanda onun ismidir. Ar-Rahman onun ismidir. Aynı zamanda Ar-Rahman'dan rahmet sıfatı müştak olur. Yani rahmete sahiptir. Allah'a ee, İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler onundur. İsra hücran demiş. Ama soru değil. Doğru. doğru diyor. Diyor. doğrudur. Burada diyor hocam işte Allah'ın kulul rah. Kulul Allah. Kul Allah'ın ismidir. Allah'ın ismidir. Pardon. Rahman da Allah Celle Celal'in ismi. Er Rahman Er Rahim diyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahman Er Rahim. Bunlar hepsi Allah Celle Celal'in isimleridir. İster Allah diye mesela evet. dua ettim. Bu önümüzdeki şeylerde inşallah anlatacağız. Yani kişi Allah'a Allah'ın sıfatlarıyla ne yapabilir, yaklaşabilir. Tamam mı? Diyorsun ki Allahümmerhamni bir rahmetik. Ama rahmete diyemezsin ki ey rahmet sen bana rahmet et. Rahmet yani sıfat Allah'ın kendisi değildir. Ama isim Allah Celle Celaluhu'nun kendisidir. Rahmet sıfattır, isim değildir. Dolayısıyla desen ki ey rahmerhamini dersen bu caiz değildir. Tamam mı? Ama ey Rahman arhamni bu caizdir ve bu olması lazım. Dolayısıyla Allah Celle Celalünün isimleriyle Allah'a yaklaşmak lazım teveccülde. Ya tamam mı? Ya Rahim. He? Ya Gafur, Ya Rahman. her şey. Mesela diyelim ki sen bir kişiden Allah Celle Celalünün in intikam almasını istiyorsan demeyeceksin ki Ya Rahman intikam ne beni mum Diyeceksin ki Ya Cebar. Dolayısıyla duada isteğe uygun ayetler veya isimler kullanmak lazım. Evet. Allahu a'la daha var ama biraz şey yazmıştır hocam. Erkek doktora diyor muayene olan bayanın eve gelince busul abdesti al alması e gerekir mi? Herhalde burada soru net değildir. Erkek yani, yani sanki şunu demek istiyor açıkla belki ya utanıyordur söylemiyor. Buradaki yani bayan kadın e muayene olduğu zaman eğer buradaki muayeneden kast ediyorsa erkek kadının fercine kadının fercine mesela biliyorsunuz bu bazen oluyor ee, ister tabii ki eğer kadın doktor varsa böyle bir Müslüman kadının kadının varlığında kadın doktorun varlığında erkek doktora gitmesi caiz değildir bu alimler arasında ittifaktır Ör, özellikle hassas mahremler olunca örneğin mesela bir kadın fercinde bir hastalık varsa Böyliye hastalığın hastalığı var mesela, gidiyor mesela erkek doktora, hiç kadın doktora araştırmadan gidiyor erkek doktora. tabii ki erkek doktor ne yapacak? Orada e, üstünü açacak ve e, fercine bakacak. O zaman böylesi bir kadın bayan doktora gitmesi gerekiyor. Eğer hakikaten o muhitte veya o mantıkada hiç bayan doktor yoksa, o zaman mahramiyle beraber bir erkek doktora gidebilir diye alimler cevaz vermiştir. Burada onun demek istediği mesela bu kadın eğer hakikaten e, ferci fer, fercinde bir hastalık varsa veyahutta doğumdan dolayı veyahutta yani işte bu tür şeylerden dolayı eğer orada doktor parmağıyla parmağıyla fer, fercine fercine e, geçirmişse o zaman kadın usul abdesti yapması gerekiyor her ne kadar nüzul olmasa ve biliyorsunuz bir erkek ile bir kadın cinsi münasebet yapmak istedikleri zaman diyor ki ey erkeğin zekarının başı kadının ferci içine girdiyse o zaman ne yapıyor? Her ikisi de gusul abdesti almaları gerekiyor her ne kadar nüzul olmasa. Dolayısıyla burada eğer o doktor kadının fercine parmaklarını geçirdiyse o zaman o kadın boy abdesti alması lazım. Yok. Eğer öyle bir şey söz konusu değilse örneğin e, mesela mesela karına bakıyor veya da göğsüne bakıyor veya herhangi bir yerine bakıyorsa bu bakıştan dolayı husul abdesti <gülüyor> almasına gerek yoktur. Yani e, erkek doktor onu gördü diye husul abdesti almasına gerek yoktur. Allah'ım alem. Bayan doktorda böyle bir şey yok. Bayan doktor böyle bir sıkıntı yok yani. Bayan doktor Abdest aynı al. erkeğin. Yok ben o bayan doktorun hani ııı e, aynısı eğer bayan doktor parmak geçirirse do erkek doktor parmak geçirir. Arada bir fark yoktur. Ama ben dedim ki bunun için örnek verdim. Bazı kadınlar yani bu tür şeylere hiç dikkat etmiyor. Gidiyor erkek doktora gidiyor. Hayat diye bir şey yok yani. Gerçekten. Bir sürü kadın doktoru var. Mesela doğumla ilgili bir sürü kadın doktoru var. Gidiyor erkek doktora gidiyor. Bir sürü kadın bölüye doktoru var. Gidiyor erkek bölüye doktoruna diyor. Mesela. Ee, bunu çok görüyoruz. Mesela biz geçen ee, ben bu Bevliye Doktoru'na gitmiştim. Subhanallah e, Türkiye'de yani Söğüt'ü de değil. Biz de sıra almışız, o da sıra almış. Tesettürlü, o kadar tesettürlü bir bayan ki, subhanallah, bir de erkek merkek yok, tek başına gelmiş. Tesettürlü, böyle partisörlü, e, eşarplı, yani maşallah gerçekten çok güzel bir tesettür bizim bizimle sıra ben dedim belki e, yanında bir mahremi var yani e, o, onun esası yani ona yakından yani akraba var mesela yani babası e, dedesi ve otağıcası e, ve otta yani nikaha düşmeyen kişiler bizim gibi sıraya girdi ve sırası sırası bizden önceydi baktım ki tek başına gitti doktorun yanına girdi e, orada bir sürü bayan doktor var o memlekette yani Nasıl olur da böyle bir bayan hani açık saçık şu bu falan filan olsa deriz ki valla onun için önemli değil farkı yoktur. Ama böylesi bir kadın kadınların varlığında geliyor bu adamın yanına gerçekten çok abestir. Hocam, bir A soru ben daha ben var. Bir sorayım şunu sorayım Hocam şey yapmışlar. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onu da sorguya çeker de dilediğini bağışlar. Dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Bakara suresi. İnsan Kesinlikle. kalbinden geçenlerden sorumlu mu? Bu ayetten o anlaşılıyor diye hep Bu geçen değinmiştik buna. Hemen arasını onun cevabı zaten. Eee eee evet. önceki Resul'ün öncedeki ayeti. Tamam mı? İllahi ma fi's semavati ve ma fi'l ardı <gülüyor> ve in tubdu ma fi'sukum au tukhfu yuhasibukum billa ayeti kerimede. Biz demiştik ki eee Amen içinde olan e, cümle ayeti bu ayeti nesk etti. Bu ayet indiği zaman ashab çok şey yani çok, bu ayet onlara çok zor geldi. Dediler ki ya Resulullah yani nasıl böyle bir şey böyle, hakikaten böyle bir şey olursa artık biz helak olduk gittik. Yani demek istiyor ki veya da demek istiyorlar ki mutlak manada insanın içine bazı şeyler gelir. İşte orada bu ondan sonra bu ayeti indirdi. La yukellifu Allahu nefsen illa usaha. Ve bu ayet onun neshedti. Ey kişi nefsinde kendi kalbinde tutmuş olduğu bir şeyi tamam mı? Diline ve fiile dökmediği müddetçe ondan sorumlu değildir. Örneğin. Haşa ve kelle haşa ve kelle Allah Celle Celaluhu hakkında kalbinden bir şey geçiriyor yani mesela kalbinde geçiriyor ya Allah nasıldır? Benim gibi mi? Yani burnu var, gözü var, dili var falan filan. Kalbinde böyle bir şey geçirme, böyle bir vesvese gelir. İşte o vesveseyi diline ve inancına inancına şey yapmadığı müddetçe bu vesveseden sorumlu değildir. Ey içinden geçirdiği bu şeyden sorumlu değildir. Tamam mı? İşte o içinden geçirdiği bu Vesvese veyahut da, e, bu mana ne yapmayacak? Diline getirmeyecek. Ey konuşmayacak ve onu da inanmayacak. O zaman bundan sorumlu değildir. Hocam son, son soru. Bankadan faizde aldığı borcu bankaya geri ödemeyen bir kişinin, bankaya olan borcunu o kişinin yerine toptan bankaya ödemede faiziyle beraber bir sakınca var mı diye sormuşum. <gülüyor> Yani şimdi, billahi Müslüman yani faiz faizden para alır mı? Yani bir Müslüman biliyorsunuz faiz haramdır. Faiz haram olunca da faizin en küçüğü ve en büyüğü arasında bir fark yoktur. O da faizdir bu da faizdir. Tamam mı? Dolayısıyla Müslüman bir kişi kesinlikle faiz para alması haramdır. Bir daha sor soruyu biliyorum Aleşin, sorayım, tam anneyim soruyu. Bankadan diyor faizli aldığı borcu bankaya... Bir dakika yani gitti, faizli bankadan para. faizli para aldı. Evet. evet. Aldığı borcu diyor, geri ödeyemeyen bir kişinin... Yani bankaya geri... vermiyor demek istiyor. Ha, bankaya Ödeyelim. olan borcunu o kişinin diyor yerine toptan bankaya ödemede faiziyle beraber bir sakınca var mı diye soruyor. Şimdi Naci kardeş bankadan faizden para almış ödeyememiş. Ben onun borcunu faiziyle birlikte geri ödüyorum. Öyle ya mi hocam? Evet. Ben öyle anladım. Bankadan faizle aldığı borcu diyor. Bankaya geri ödemeyen bir kişinin yani bankaya bir de, olan borcunu... Bir temsil yaparız ya yani, ustad. Temsil yaparız. Hı. Diyelim ki Zeyt gitti bankadan 10 bin lira para aldı. Tabii ki banka para verdiği zaman faizle veriyor. Öyle değil mi? Evet. Bu parayı aldıktan sonra Zaid gidip de bu parayı bankaya vermiyor, öyle mi? Ödeyemiyor. Ödeyemiyor, yani. ödeyemiyor. Sonra. Ben de. Ödeyemiyor. Toplu halde. Sonra toplu halde faiziyle beraber o parayı ne yapıyor? Ödüyor. Heh. Öyle mi? Öyle oluyor. Öyle, öyle oluyor, oluyor, değil öyle. mi? O mu ödüyor? O zaman. Ödüyor? Başkası, o mesela diyelim, diyelim ki 5000 bin lira para aldı. 5000 bin lira paranın faizi mesela yüzde beş mesela. %5 %5 olursa 5000'in 5 kere 5 25. Öyle mi? 250 lira mesela. 250 lira ha yarısını vermiş. Ha hepsini birden vermiş. Fark etmiyor ki ister 10 lira versin o faizden Diyelim ki 200 devlet, banka ondan 250 riyal alacaksa. Geliyor mesela şu ay 10 lira verdi. Sonra 20 lira verdi. Sonra 30 lira verdi. Veyahut da gelmiş en son hepsini 250 lirayı birden hepsi vermiş. Yani fark etmiyor. Burada da faizini veriyor. Burada da faizini veriyor. Dolayısıyla bir Müslüman bankadan faizle almış olduğu paranın faizle ona vermesi nedir? Kesinlikle haramdır. Faizi veren de haram işlemiş oluyor. Faiz Faizle, faizle para alan kişi de haram işlemiş oluyor. Hocam ev zaruri ihtiyaç olduğundan dolayı alabilir diye bazı şeyler var. Allah'ın arkadaş yırtmaya çalışıyor yani. <gülüyor> Kim? Ev zaruri ihtiyaçlardan. Kim? kim, kim? Öyle mesela, bir şey caiz midir? Kimdir yani? Nasıl? Bana örnek ver. Ben bir sor. Ha. Yani ev, nasıl? Ev bir ihtiyaç, Sosan. zaruri ihtiyaçlardan. Söyle, bu zaruri ihtiyacı bana anlatır mısın? Söyle bakalım. Bir kafalar alabilir miyim? Ev, hocam Türkiye'de diyor ki, mesela bazı müftüler, ev diyorlar Türkiye'de zaruri bir ihtiyaç. Ev için Feda bankadan alabilirsin. faiz alabilirsiniz. E bunlar Bilmiyorum. alim değil ya. Yani. Hocam ben sorum hocam. Bunlar gerçekten alim. Ben duydum diyorlar ki işte bazı şahıslar Türkiye'de. Hatta şey veriyor bazı, yani vekil oluyor. Bazı profesörler bu konuda demiş ki mesela bir adam evlenecek Kefale ve kesinlikle bir. evlenemiyor. Kaptan. Evlenemeyince de Kaptan. zina yapacaktır. Kaptan. Genel evine gidecek Kaptan. şuraya gibi ya da şunun komşunun Kaptan. kızına saldıracak ya da komşunun karısına saldıracak. Kadri, komşunun karısına veyahut da kızına saldırmamak için veyahut da genel eve gidip zina etmemek için diyor. Ne yapmak? O zaman gidip de bankadan faizli para alıp e, kendini ihsa e, ederse bundan sorumlu değil. Veya da diyor adam kesin evi yoktur, evi olmadığı için de işte kira verecek. Kira verdiği zaman zaten maaşı yetmiyor. Diyelim ki alıyor bin lira, e, evin kirası mesela ayda beş yüz lira. 500 lirayla geçinemeyecek. Hocam, o zaman hocam. diyor ki o kişiyi bankadan hocam. faizli para alıp kendine ev alabilir diyor. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Hocam. Bunu kesinlikle yani geçmişteki alimler ile şu anda bu çağda yaşayan alimler de diyorlar ki bu gibi fetva fetvayı veren şahıslar cahillerin ta kendileridir. Hocam ben soru Bu da cinciler, münaccimler, yazı yazanlar. Yani tesir eder mi yazmış oldukları yazı ve da yazılmış da bu nasıl çözülmeli? Bir Türkiye'de bu soru geliyor. Gene yani sen sihir ya, demek istiyorsun. Yazı yazmışlar sihir sihir, işte. yani sihir, sihir vardır, şey yani haptır sihir. Nasıl sihir. Ee, bu tür bu tür sihirler genelde Kur'an ile çözülür. Ve bazı şahıslar yine aynı demek ki böyle faiz faiz yani zaruretten dolayı kişi faiz alabilir diyen bazı profesörler olduğu gibi yine bazı profesörler bir kişi sihirlenmişse ve o sihir sihirle çözmekte bir beis yoktur diyorlar. Halbuki sihri sihir ile çözmek kesinlikle caiz değildir. Ve sihirbaza sihir yapmak veyahut da ona bir şey yapmak için de gidiyorsa ve biliyorsunuz hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam 40 gün 40 gün yapmış olduğu ibadet Allah katında makbul değildir. Bunu inanarak yapıyorsa Allah korusun zaten o kişi küfreder. Eğer inanarak değilse de o zaman bu kişi kesinlikle nedir? Büyük günah işlemiş oluyor Allah korusun. Allah dilerse onu affeder. Dilerse onu affetmeyip onu azap eder. Dolayısıyla bu gibi sihirler, müneccimlerin veyahut kahinlerin yapmış oldukları sihirler genelde ne yapılır? Kur'an ile izale etmeye çalışılır. Yazı tesir eder mi hocam? Tabi sihir tesir ediyor tabi. ve Vesselam'ı sihirlemediler mi? Aynen. Bir Yahudi Aleyhisselatü Vesselam'ı sihirledi. Ve Selam işte iki tane melek iniyor. Ondan sonra diyorlar ki buna ne oldu? Diyorlar ki işte şöyle filan kişi tarafından veyahut şu kişi tarafından sihirlenmiştir falan filan işte şöyle yaparsa işte Felak felak Suresi ondan sonra Nas Suresi işte okursa kişi ne yapar ondan sonra inşallah bu tür şeylerden muaf olur. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunları devamlı okuya okuya Aleyhisselatü Vesselam bu sihirden muaf oldu ve o e, sihirlendiği şeylerin de nerede olduğunu orada iki melek onlar konuşunca Aleyhisselatü Vesselam böyle %100 uyanık değil, %100 de baygın değil yani tam %100 yani hissediyor, işitiyor ve o işitme üzerinde kalkıyor Ali radıyallahu taala başkaları alıyor ve o kuyu tamam boşaltıyorlar ve orada bir kaya var aynen meleklerin tarif ettiği şekilde. O kayanın altında işte o sihirledikleri şeyi getiriyorlar. İşte kıllarından alıyorlar, Rehamukallah, düğümlüyorlar, ne yapıyorlar ve işte o zaman Ali sattleselam o sihri ne yapıyorlar? Çözüyorlar. Bir de eğer hakikaten o sihirlendiği sihir ise bazı alime diyorlar ki o mesela diyelim ki yazı yazmış. Nuska mı diyorlar ona, Hı. tamam mı? Nuska. nuska yazmışlar, getirmişler yatağın altına koymuşlar. Bir gün geldi bir fark ettiler. Bu ne de yaparlar? Bunu yakarlar. Bazı alime diyorlar ki o nuska yakılır. O yakılırsa Allah'ın izniyle sihir bozulur. Şayet bozulmazsa o yakıldıktan sonra yine o kişi üzerinde Kur'an okunur. Tamam mı? Ve böylece Allah Celle Celaluhu onu eder ve bu konuda en doğrusu kişi kendi üzerinde okumasıdır. Ama eğer Kur'an okumasını bilmiyorsa o zaman başka kişinin üzerinde okutmasında bir sakıncası yoktur. Tamam mı? kitaplar yazmış yani, hocam. Yani belli işte. Rokiyet-i diye. He. Hepsi var. He, özellikle Fatiha Suresi mesela Felak Suresi, İhlas Suresi, Nas Suresi özellikle bunlar. E, ve Bakara Suresinin ilk ayetleri. Emen-i Tamam mı? Ondan sonra Fatiha Suresi bu tür ayetler özellikle e, bu tür şeyler için Allah'ın izniyle yani yüzde yüz isabetlidir. <gülüyor> ne yazıyoruz? Bu mu <gülüyor> ee, bu şu şu bu tedmoriyi bu mu? Bu mu yaz burada mı yazıyor tedmoriyi? Her resimde tedmoriyi. Burada diyor ki ettevdihhat el-esariye. Mümetin eten bu. Yani buradaki şurada yani mümetini tavdih eden şerh yani tefsir. Bir aap biz şeyhidyenin dersleriyle ben aldım işte değil mi bir tane? Herhalde almıştın evet. İki defa bulamadım ben. Nerede bilmiyorum. İstedmuriye onun yanında gördük. Acaba ben onu Türkiye'ye bir araba daşan mı verdim? Kime verdi? Galiba verdim ha. Şimdi aklımdan geldi. Ben böyle not yetiştiremiyorum, yazamıyorum. Yetiştiremiyorum. Ders esnasında aynı görülen ders kitap almak daha iyidir aslında. işte ona mesela okunuyormuş sen gelmeden önce okumak, ondan sonra mesela tam anlamadım bir daha o, gittikten sonra bakmak. Oluyor, faydası oluyor. Yani ne oluyor. olması lazım aslında? O, yazmaya yetişmiyor zaten yazarak da. Hmm. Ben, ben bak da... yaz, yazım yani hep yarım yamalak. Yani oradan bir konu, oradan bak geçen işe hmm. başladım. Baktım üç dört tane şeyler geçti yetişemedim. Soracağım sizin zaten. E, soru soru bir şey edemiyoruz. Öyle yarım de, yamalak oluyor. Yani yine de yani mesela diyelim ki e, 20 tane kelime konuşsa bu 20 kelime içerisinde en önemli üç kelimesini yazsan bile yeterlidir. Şimdi not karışık oluyor. Not karışık oluyor. Ama mesela şu şu önümüzdeki ders şu iki sayfayı göreceğiz desek. Tamam ben orada Maşallah. ne yapalım o iki sayfayı yazarım. Maşallah. O iki sayfayı yazarım. Aleyküm selam hoş geldiniz. Yine okurum. Yine yazılmış olur. Yazmak güzeldir.